Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Akkuyu'da kurulmak istenen nükleer santral için verilen çevre etki değerlendirme yani ÇED raporunun olumlu kararının iptali istemiyle Akkuyu bilirkişi keşif oturumlarının ilave fazı davacı ve avukatların saat 9.30 itibariyle içeriye alınmasıyla 5 Aralık pazartesi günü başlamıştı. Pınar Demircan'ın Yeşil Gazetede yer alan haberine göre... Jeofizik bilirkişisi Profesör Doktor Emin Demirbağ'a dava dosyalarında belirtilen itiraz başlıklarının sunumundan önce 11 Temmuz'da gerçekleştirilen bilirkişi inceleme ve keşfine istinaden davacıların duyduğu güvensizlik ve rahatsızlıklar ifade edildi. Bilirkişilerin konakladığı otelin Akkuyu NGS'ye ait olduğu ve bunun da bilirkişileri etkilemek amacıyla yapıldığı davacıların ortak görüşü oldu. Bilirkişi davacıların bu rahatsızlıklarının sebebini anlayamadığını ifade ederek Avukatlar önceki keşfine usule aykırı dolayısıyla da şaibeli olduğu yönünde görüş beyan etti. Hakim aynı zamanda 11 Temmuz'daki bilirkişi inceleme ve keşfine istinaden yapılan tüm itirazları alarak ilgili bilirkişilere ilettiğini, zaten her şeyin bilirkişilerin tekrar izlemesi için kayda alındığını ve bunun kayıtların çekinilmesi gereken başka bir amaç taşımadığını dolayısıyla süreç için değerlendirileceğini söyleyerek kriz çıkartılmamasını istedi Bilirkişi açıklamalarının ardından sözü alan Mersin CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, biz kriz çıkarmak için burada değiliz diyerek Akkuyu NGS'nin kuruluş planlarının hükümet programından ibaret olduğunu ve kendilerinin bilirkişilere halkın neden nükleer santral istemediğini anlatma amacını taşıdıklarını, gerginliği de Akkuyu NGS avukatlarının çıkardığını kayıtlara geçmesini istedi. 11 Temmuz'daki bilirkişi keşif sürecine istinaden tek tek itirazların beyanının ardından bilirkişinin Davacı ve davalıların huzurunda yemin etmesiyle 5 Aralık'ta görüşülmesi öngörülen dava konuları masaya yatırıldı. Avukat Arif Ali Cang'ı sözü alarak Egeçep, Yeşil ve Sol Parti ve Türkiye Barolar Birliği adına deprem riski başlığı altındaki itirazlarını açıklayarak ağırlıklı olarak Akkuyu NGS sahasındaki fay hatlarının oluşturacağı risklere değindi. Avukat Cang'ı bu kapsamda Akkuyu NGS sahasının fay hareketlerinin riskinin araştırılıp araştırılmadığını, ÇED raporundaki kaza senaryolarının Fukushima felaketi örneğiyle uyumlu olup olmadığını, ÇED raporundaki kaza olasılık hesapları Ecemiş fay hattı dışında sonradan tespit edilmiş olan Kozan fay hattı üzerinde araştırmaların yapılıp yapılmadığını, Akdeniz'deki sismik çalışmalarla saptanan çökerler ve deniz tabanını etkileyen faylara ilişkin bilgi ve öngörülerin olup olmadığını sordu. Ayrıca ÇED raporunda da bahsi geçen Kıbrıs'ın güneyindeki faylarda görülen dalma batma halinin Kıbrıs kuzeyindeki deniz tabanında heyelanları tetikleme olasılığının incelenip incelenmediğini ve Fukushima'daki gibi bir deprem meydana gelirse benzer bir elektrik kesintisinin nasıl önüne geçileceğini yanıtlanmasını talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kenan Ocaksa Bakanlığı'nın 1970'li yıllardan beri bölge jeolojisiyle ilgili araştırmalar yaptırmakta olduğunu, Fukushima ile ilgili de bakanlık olarak değerlendirmeler yaptıklarını iddia etti. Her yıl yüzlerce kuş türünün göç ettiği Akkaya Barajı'nın suların çekilmesinin göçmen kuşlar için tehlike oluşturacağını söyleyen Ömer Halis Demir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, Daha önce 15 gün önce gördüğümüz daha bübülü ile barajda bugüne kadar gözlenen kuş türü sayısı 220 oldu. Türkiye'yi bir yıl gezen bir kuş gözlemcisinin yaklaşık 400 kuş görebildiği göz önünde bulundurulduğunda bu çok ciddi bir rakam dedi. Konuyla ilgili önlem alınması gerektiğini anlatan Profesör Doktor Karataş Türkiye'nin en önemli su alanlarından biri Ereli sazlıkları. Şu anda Ereli sazlıkları ancak Karaman yolu üzerinde mevsimlik geçici göller halinde karşımıza çıkıyor ya da Karapınar'da. Hotamış sazlıkları karşımıza çıkıyor. Bazı türler mesela ak kuyruklu kız kuşu gibi Türkiye'de çok nadir üreme alanlarından birisiydi hotamış sazlıkları. Şu anda hotamış sazlıklarında kuşu bırakın hiçbir canlı türü kalmadı. Büyük bir kısmı sağa sola gitti veya Akkaya Barajı gibi çok kirli olmasına rağmen su bulunan yerlere gittiler. Akkaya Barajı da kurduğu takdirde aynı şeyler olacak. NİDE'den en azından Akkaya Barajı'nda bu 220 kuş türünün büyük çoğunluğunu göremeyeceğimiz anlamına geliyor diye konuştu. Profesör Doktor Karataş, topraktan çıkan pınar suları ve kampüs tarafından gelen yeraltı suları aynı şekilde bu barajı beslemeyi sürdürüyor. Ama yağışlar dışında barajı besleyen ne yazık ki kaynaklar kalmadı. Akkaya çok eski zamanlardan beri bilinen derelerin beslediği bir alan. Evliya Çelebi'nin 1600'lü yıllarda yazdığı meşhur seyahatnamesinde Tabakhane Deresi'nden buradaki balıklardan bahsediliyor. Yine Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü zoolog Fethi Akşaray'ın burada 1950'li yıllarda bulduğu bilim dünyasında hiç bilinmeyen balık türleri vardı. Şahsen yaptığım incelemelerde endemik balıklar, dünyada hiçbir yerde bulunmayan bazı nadir balıkların da bulunduğu bir dere vardı. Daha sonra kanalizasyon sistemi düzenlenirken o dere büyük ölçüde kurutuldu diye konuştu. Pülümür Kırmızı Köprü köylüleri dağ keçilerine kaçak avcılardan Korumak için dağ başlarında keçi maketleri yerleştiriyor. Dersim'deki avcılar devam eden operasyonlara rağmen canlarını hiçe sayarak yasaklı bölgelerde kaçak avlanmayı sürdürüyor. Dağ keçilerinin çiftleşme dönemlerinde vadilerin derinliklerine inmesini fırsat bilen avcılar dağ keçilerine arabalarından bile ateş ediyor. Dağ keçilerini korumak isteyen Pülümür Kırmızı Köprü köylüleri avcıları yanıltmak için kaya başlarına dağ keçisi maketi yerleştiriyor. Makete ateş edildiğinde silah sesini duyan köylüler avcılara müdahale ediyor. Böylelikle birkaç dağ keçisinin hayatı kurtuluyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri